bu biremeğin gündeme programından daha Merhabalar sevgili açık Radyo dinleyicileri bugün yayın konuğumuz İstanbul tabip odası yönetim kurulu üyesi Profesör Doktor Rukiye Eker Ömeroğlu Tabipler Birliği 14 ve 15 Mart günleri için ülke genelinde grev çağrısı yaptı. Biz de emeğin gündemi programı olarak doktorların sorunlarını ve taleplerini konuğumuzla konuşmak, konuşmayı istedik. Rukiye Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dilerseniz e, isterseniz sohbetimize genel olarak Türkiye'de e, doktorların e, özellikle son zamanlarda kamuoyunda da daha e, yankı bulan e, sorunlarını konuşarak sohbetimize başlayalım. Buyurun söz sizde. Evet. Ben önümüzdeki Nisan ayında hekimlikte 45 senesini dolduran bir hekimim. 1977 senesi mezunuyum. Öğrenciliğimi de eşim içine katarsanız 51 yıl dolmuş olacak. Gerçekten bu süreçte hekimlerin aleyhine olan gelişmeleri anlamam için herhangi bir rapor okumama gerek yok. Çünkü kendi hayatım bunun çok net bir örneği. Ben mezun olduğumda asistanlığa başladığımda İstanbul Tıp Fakültesi'nde karşı tarafta özlük hakları açısından işe başlayacak olursak bir evde oturuyordum. Ve o zamanki asistan maaşımın onda biriyle o evin kirasını ödeyebiliyordum. Bugün bir profesör olarak aynı yerdeki eve oturmam için e, en az maaşımın üçte birini vermek zorundayım. Diğer taraftan benim mezun olduğum zamanlarda asistanken yine dediğim gibi e, hastalar bizimle konuşurlarken e, gerçekten son derece saygılı, e, çok e, farklı bir muamele görürdük e, abartılmış bir şey tabii ki hiçbir zaman beklentiniz değildi ama asistanken bile bize hocam derler ve en ufak bir e, kötü söz kötü bir e, fiziksel e, olay yaşamazdık bugün ben hoca olarak bir e, hastamın babasına bir şeyler anlatmak isterken e, hiçbir şekilde yani saygı göstermediğini hissediyorum. E, gerçekten e, elleri cebinde, ağzında sakızla konuşabiliyorlar benimle. Yani bu e, bile tek başımıza hayatımızın, kendi hayatımızda geçirdiğimiz değişiklikleri göstermeye çok iyi örnekler. Bütün bunların sebebi de tabii tesadüf değil. E, kendiliğinden gelişen olaylar değil. Biz bunu da biliyoruz. Bu sağlıkta dönüşüm denilen programın e, özel olarak e, uygulanması için yapılmış Hareketler Çünkü isteniyor ki hekimler e, e, değersizleştirilsin, onlara verilen önem azalsın. Bu amaçla bakınız e, bu sağlıkta dönüşüm programı hayata geçirilirken 2002 senesinden itibaren başlandı AKP hükümetleriyle beraber aslında 12 Eylül'den sonra başladı bu sağlıkla dönüşüm, liberal politikalar, tamamen paranın, sermayenin eline verilmesi, devletlerin kendilerini sağlık hizmetlerinden eğitimde olduğu gibi çekmesi çabaları çok daha evvel ama daha önceki hükümetler bunu uygulamadılar. AKP hükümeti bunu hemen başlar başlamak 2002'den itibaren uygulamaya başladı. E, biliyoruz e, o zamanki Sağlık Bakanımızın mesela doktorlar ellerini hastaların cebinden çeksinler cümlesi kuruldu. Şu andaki Cumhurbaşkanımızın ben doktorlara iğne yaptırmam, e, doktor efendi dönemi artık kapanmıştır gibi bazı kelimeleri cümleleri oldu. Yani bütün bunlar doktorların sağlıktaki birincil e, rolünün alınması onları hem özel sektör ve hem üniversiteler ve hem de Sağlık Bakanlığı hastanelerinde ucuz ve kolaylıkla her türlü şeyin yapılabildiği, özlük haklarının ellerinden alınabildiği insanlar haline getirmek için yapıldı. Hiçbir şey tesadüf ve kendiliğinden olmadı işin aslına bakarsın. asıl amaç devletin yavaş yavaş elini sağlıktan çekmesi, bunun yerine özel sektöre, sermayeye bırakması amacını taşıyordu. Bu dünyada çok yerde yapıldı, yapılıyor ama e, Türkiye'de o kadar çok kolay yapamadılar bu işi, yapamıyorlar halinde. Çünkü e, gerçekten Türk Tabikleri Birliği, tabip odaları biz e, kamucu hekimlikten, kamucu sağlık hizmetlerinden yana olduğumuz için e, bizim e, çabalarımız, bizim e, karşı duruşlarımız onların istediklerini yapmayı engelliyor. Çok fazla sorunumuz var. İnanılmaz çok fazla sorunumuz var. Ölük hakları başta olmak üzere. Biraz önce söylediğim gibi. Mesela bu performans sistemi denilen sistemi çıkarttıktan sonra ki performans sistemi hekimleri bu neoliberal dönüşe razı etmek için verilen bir rüşvetli başlangıçta. Şöyle performans sistemini açıklamak gerekirse size bir çıplak maaş veriliyor ki bu çıplak maaş şu anda Devletin bütün hizmetlerinde verilen e, işte adaletli olsun, güvenlikte olsun, bütün diğer memurlara göre son derece düşük bir maaş. Bunun üstünü e, baktığınız hasta kadar, yaptığınız ameliyat kadar e, iştim, e, yani prim diyelim sonucunda alıyorsunuz bir parayı. Bu performans e, ödemeleri baştan çok çok iyiydi. Çünkü hekimleri buna alıştırmak gerekiyordu. Bunları bir en iyi rüşvet aslına bakarsınız. Ama şimdi bu performans ödemeleri de, inanılmaz derecede azaldı. Sık sık bu nedenle protestolar yapıyor e, hastanelerde. En yeni, en böyle e, gösterişli şehir hastanelerinde bile e, insanlara verilen, hekimlere verilen, uzmanlara verilen, hocalara verilen bu primler son derece azaltıldı. Ayrıca bu primlerin şöyle bir özelliği var: emekliliğe yansıyan sadece çıplak maaşınız, bu primlerden aldığınız para asla emekliliğe yansımıyor. Dolayısıyla emeklilikleri de son derece düşük maaşlarla e, hekimler alıyorlar diğer bir sürü dala göre. Baştan yani hem çalışırken hem emekli olduktan sonra hekimlerin şu anda mali olarak durumları son derece kötü. Biliyorsunuz e, 7-8 bin lira en düşük alan en yüksek alan da 20-25 bin gibi bir açıklaması oluyor Cumhurbaşkanı'nın. 20-25 bin alan insan sayısı son derece az ama 7-8 bin lira biliyorsunuz Türkiye'de artık 14 bin lira yoksulluk sınırı. Bu yoksulluk sınırının altında para almalarını hekimlerin e, neyse ki söyledi de iyi olduğu haklı bunu bildi çünkü çok paralar alındığını zannediyorlardı. E, çalışma koşulları son derece kötü. E, bu e, sağlıktaki dönüşüm e, aslında dediğim gibi yani özelleştirmeye, e, kapı açacak her türlü e, koşulu hazırlamak için yapıldı. E, yani devlet hastanelerinde e, çok sayıda hasta, bir de kışkırtılmış insanların kışkırtılmış sağlık talepleri oluşturulmaya çalışıldı. Yani bütün iz, e, herkes, halk e, hastanelere, doktorlara çok kolay ulaşsın. E, bu amaçla bol bol randevular verildi ama bugün onun ulaştığı noktada artık bu merkezi randevu sisteminden insanlar randevu da alamaz hale geldiler. Çünkü kışkırtılmış bir sağlık talebinin sonucunda Türkiye'de her kişi başına düşen hastaneye gidiş miktarı 9 kere. Yani herkes 9 kere hastaneye gidiyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir sanki süt çocuğusunuz, sanki aşılar yapılıyor gibi, aylık kontroller gibi. Her erişkin yerin sağlıklı, sağlıklı demeyelim kendini hasta hissediyor çünkü. 9 kere senede doktora gidiyor, hastaneye gidiyor. Gerçekten kışkırtılmış bir sağlık talebi var. Çünkü insanların kendilerini hasta hissetmeleri için elinden geleni yapan bir sisteme dönüştü olay. Yani bakıyorsunuz sabah arabanıza biliyorsunuz, radyonuzu açtığınızda bir anonsla karşılaşıyorsunuz. Tansiyonunuz 120'ye 80'in üstünde ise bir hemen doktora gidin diye. Halbuki çocuk yaş grubunda gene bile ben pediatristim. 140'a 90'dır e, tansiyonun üst limitleri. Bunun üstüne çıktığı zaman tabii ki yaşına göre değişir ama bütün erişkinler için 120'ye 80'in üstü hipertansiyon kabul edilmesi. Kolesterol düzeylerinin giderek düşürülerek daha çok insanların yani bu ilaçları almasını sağlanması için dünyada zaten bir olay var. Bu Türkiye'de de çok fazla abartılı bir şekilde hayatı geçirdi ve herkes kendini hasta hissedip doktora ulaşsın diye de çok kolaylaştırıldı. Ama bunun sonucunda gelinen nokta her 5 dakikada bir hasta bakmaya döndü. Hatta 5 dakikada bir de yedeği de veriliyor. İnanır mısınız? Yani 3 dakikada falan oluyor yani bir kişinin e, doktora girip çıkması. 3 dakikada e, ne sorabilirsiniz hastaya, geçmiş hastalıklarıyla ilgili, aile öyküsüyle ilgili, şikayetinin ayrıntısıyla ilgili? hiçbir şekilde e, ciddi bir e, öykü alamazsınız, ciddi bir muayene yapma şansınız hiçbir zaman oldu. Çünkü çalışma koşulları da o kadar doktorun aleyhine bir şekilde döndürüldü ki yanınızda bir sekreter yok. Hastaya bir yandan onu soracaksınız, bir yandan onu önünüzdeki bilgisayara işleyeceksiniz. Göz kontağı yapabilmeniz, hastayı anladığınızı ifade edebilmeniz mümkün değil o süre içerisinde. E, ve de tabii ki bütün şekilde o şikayetten söyleyeceği birkaç kelimeden sizin bir tanıya e, varmanız mümkün değil. Onun için ne yapıyorsunuz? Hemen, bir muayene zaten yapılmıyor neredeyse artık hiç. O şikayetlere yönelik tahliller, görüntülemeler istiyorsunuz. Sonra size sonuçları getiriyor hasta yine beş dakika ya da üç dakikanız var. O kadar tahlil görüntülemenin raporlarına bakacaksınız ve e, düşündüğünüz ön tanılardan e, ederek bir tanıya ulaşmaya çalışacaksınız. Bu da hiç mümkün değil. Onun için e, fikim ne yapıyor? Bu e, aradan çıkamayarak e, yani, tamamen netleştiremediği durumda birkaç olasılık üzerinde durup o birkaç olasılığa göre ilaç yapıyor. Bütün bunların sonucunda düşünebiliyor musunuz e, hastanın durumunu? yüzümsüz yere dünyanın e, radyasyonunu, tahminlerini oluyor. E, ve sağlığın tehlikeye atar bazı girişimler yapılıyor bu şeyler için, tanıya vur, varmak için. Sonra geldiğinde doğru dürüst konmadığı için dünyanın ilacını alıyor. Bunun karşılığında hekim ne kadar mutsuz yaptığı işin hiçbir şekilde doğru olmadığını, hiçbir şekilde ona öğretilen bilimsel gerçeklerle uymadığını, ahlaki değerlerle, etik değerlerle uymadığını, uyuşmadığını görüyor. Çünkü Hekimlikte en temel etik kuralların başında önce hastaya zarar vermelidir. Böyle bir sistemde, 5 dakikada hasta bakılan bir sistemde bir hekimin bir hastaya zarar vermeme şansı neredeyse yok. Hem tanı aşamasında hem tedavi aşamasında mümkün değil. Yapamazsınız, başka türlüsü olamaz. Düşünün böyle bir iş yapıyorsunuz, hastaya zarar verme riskiniz var, yararlı olamadığınızı da zaten biliyorsunuz ve bunun sonucunda Hastanın başına bir şey geleceğinden ve onun da dönüp size şiddet olarak yantıyacağından, mal prakris davası olarak döneceğinden eminsiniz. Böyle bir hekimlik yapılabilir mi? Yani bırakın parasını açlık kudurunda da maaşla alsanız bile böyle bir hekimlik size öğretilen bilimsel, etik, iyi hekimlik kurallarına uymayan bir hekimlik bir hekimi mutlu edebilir mi? Bütün hekimler tükenmiş bir vaziyette. 5 dakikada bir hasta bakarken bir sonraki hasta sizin kapınızı içeri giriyor. Ben de sıra geldi. Saati doldurdu. Bir önce hasta belki daha ciddi, daha çok onunla uğraşmak gerekir. Aciller, aciller korkunç. Bakınız Türkiye'de her sene 120 milyon insan acile müracaat ediyor. 120 milyon. Nüfusumuzun ne kadar fazlasında insan acillere geliyor. Niye geliyor? Çünkü e, gündüz randevu almak istemiyor. Gece geliyor, gece acil olarak diye düşünüyor e, ve o arada mesela e, kalp krizi geçirmiş biri geldiğinde acile baş ağrısı yüzünden ki acil olmayan bir sebep yüzünden oraya gelen insanlar e, tabii ki öncelikle kalp krizine müdahale eden doktorlara ve hemşirelere saldırıyorlar. Şiddet oluyor. Yani şöyle çok güzel bir laf var. Doktorlar dünya ise aciller orta doğdu. Hakikaten aciller orta doğduk. E, gazetelerde görüyorsunuz şiddet olayları en çok acillerde oluyor. O insanlar, kimsezi etraftaki özel güvenlikler falan hemen kaçarlar öyle durumlar. Hiçbir zaman ciddi müdahale yapmazlar. Polis derseniz e, gelinceye kadar zaten eskiden hastanelerin hastane polisleri olurdu, daha kolay ulaşılırdı, hemen müdahale edilir. Şimdi hekimler, sağlık çalışanları tek başlarınalar, her türlü olaya karşı şiddete karşı e, istismara karşı her şeye karşı tek başlarına mücadele etmek istiyorlar. Onun için e, istiyorlar değil. Daha doğrusu o durumdalar. Yardımcı kimseleri yok. Yani özlük hakları, e, emeklilik e, bir tarafa çalıştığınız anda da çalıştığınız süre içerisinde de son derece olumsuz koşullarda çalışıyorsunuz. Gerçekten kabul edilebilir e, durum değil. Hele bu beş dakikada bir hasta bakmak işi o acillerin durumları. Şimdi biliyorsunuz acillerde mesela e, devlet hastanelerinden bir tanesinde adını vermekte de sıkıntı yok. Kanuni Kalp Bakan Hastanesinde bediye kulağı bin tanekinden hasta bakıyor bir gece. Bunun bir kaçı kim Yani böyle bir hizmet verilebilir mi? Buradan kim şanslı şey çıkar, kazanç çıkar? Hekim çok mutsuz. Hastanın başına her şey gelebilir. Buradan sadece kazançlı çıkacak olan bu o, e, sağlık en üstünde kullanılan e, şeyleri yaratanlar üretenlerdi. Yani laboratör kitlerini üretenlerdi. Yani e, görüntüleme e, cihazlarını satanlardı, Yani ilaçları satanlardır. sağlıktaki bu kadar kışkırtma, bu kadar sağlık talebini e, kazanır. Bu gerçekten e, sağlık endüstrisi, stipendisistir. Bunun için de bu e, sağlıkta dönüşümün amacı bu olmuştur. Ve bu da Türkiye'de uygulanmaya çalışmaktadır. Ama gerçekten biz tabip odaları ve Türk Birliği bu işe karşı çıktığımız için onlar o hızla diğer ülkelerdeki kadar hızlı hareket edemiyorlar. Ama ne yazık ki yine de şu andaki durum bile sağlıktaki kaos, sağlıktaki erozyon çok çok ciddi boyutlarda. Diğer taraftan mesela başka neler yapıldı sağlıklı dönüşüm adına? Kamu özel ortaklığı diye başlayan şehir hastaneleri tecih bir proje. Bakın... Şehir hastanelerini bilmiyorum. E, Açıklamam ister misiniz nasıl yapıldığını? Çünkü bu açıklama önemli. Yani bir şekilde işlediğini bilmezse insanlar hafıını bilmiyor. E, neden bu kadar karşı çıktığımızı anlayamıyorlar. Bakın şehir hastaneleri şöyle bir şekilde yapılıyor. Devlet bir firmaya sadece birkaç firma var bildiğimiz gibi bir arazi veriyor. Tabii ki çok büyük bir arazi vereceği için bu arazi şehrin içinde olamıyor. Şehir dışında bir yere onun için aslında bu şehir hastaneleri, şehir dışı hastaneleri olması lazım isimlerinin. E, firma oraya bir e, bina yapıyor. 2000 4000 yataklı e, bir hastane inşa ediyor. Onun dışında tabii isterse başka işte e, ticarethane gibi kullanılabilecek hastane, lokanta vesaire yapabilecek, gerekli otel olarak kullanabileceği binalar var. Bunlar da devlet onlara arazi bedava verirken bu şirketler de bu inşaattan para almıyor. Ama sonra ne oluyor? İşletmeye başladıktan sonra şehir hastanelerine bir kere bu firmalar bu hastanelerin işleticisi oluyorlar. Yani her ay euro ve dolar üzerinden anlaşmalar yapılıyor devletle. 25-40 yıl aralığındaki sürelerle ve inanılmaz kiralar ödeniyor bu şirketlere. Şöyle bir örnek vereceğim size. Son 6 e, yılda şu anda 13 tane devlet şehir hastanesi devrede. 13 tane şehir hastanesi için ödenen e, kiralar ile bin yataklı e, 56 tane devlet hastanesi yaptırılması mümkündür. Sadece 13 tane hastaneye ödenen kiralarla bin yataklı 56 tane e, devlet hastanesi yapmak mümkün Bir de e, rakamsal olarak Dünya Sağlık Teşkilatı diyor ki 600 üzerindeki yatak sayısına sahip hastanelerinizi iyi yönetemezsiniz. En başında hastane enfeksiyonlarıyla mücadeleniz çok zor olur. Bakın şehir hastanelerinde bir doktor binde on bin adım atıyor. Bir hastayı muayene ediyorsunuz hastanın radiyolojiye gitmesi için 2 kilometre falan yürümesi gerekiyor bazı şehir hastanelerinde. İnanılmaz mesafeler var. Yani... Katiyen işletmeye uygun değil. Katiyen e, günlük pratiğe, hekimlik pratiğine e, hasta e, açısından ulaşılabildiği çok zor e, hastane içinde de. Bırakın bu e, kiraların, e, bu şirketler bu hastanelerde hasta ve hasta sahiplerine ait bütün hizmetleri kendileri işletebiliyorlar. Ameliyathaneyi işletebiliyor, laboratuvarı işletebiliyor, radyolojiyi işletebiliyor, lokantayı işletiyor. Hepsini de kendisi taşıran firmaları aracılığıyla işletebiliyor. Yani hiçbir para kazanıyor burada şirketler ama olan devletin ekonomisine oluyor. Sonra başka tamam hadi ekonomi de bir belki kabul edebilir ama şehir hastanelerine hasta sayısı %70 doluluk garantisi veriliyor. Bunu itiraz ettiler. Hayır değil ama yeni bir biliyorsunuz belge birkaç gün önce açıklandı. Bu doluluk garantisi de veriliyor. Bu doluluk garantisi verildiği için ne yapılmak zorunda? İnsanları oraya gitmeye zorlamak zorundasın. Onun için Ankara'da bilkent şehir hastanesini açmak için 6 tane yüzyılların neredeyse hastanesi, Ankara Ulule, Gazi yüksek iktisat gibi 6 tane hastaneyi kapattılar. Niye? Çünkü öbür tarafa gitmesi lazım hastaların. %70 doluluğu gerçekleştirmesi için insanların oraya gitmesi lazım. Dolayısıyla Kişilerin bir minibüs durağı sonrası hastaneye gidebilmesi yerine e, bir kent için biliyorsunuz Orta Doğu'nun ormanlarını kestiler. Yolu da yoktu. Oraya e, gitsinler diye kaç ne kadar uzakta. E, İstanbul'da bunu yapamadılar. Çok itiraz ettik, çok karşı durduk diye. Ama başka bir şey yaptılar. Onların e, e, ne diyeyim yani kötü şeyler de söylemek istemiyorum bir yandan ama bunu gerçekleştirebilmek için yapacaklarının e, hali hesabı yok. Şunu yaptılar. Bütün e, hastanelerdeki e, uzmanları, oranın en değerli, en e, sevilen, en beğenilen hocalarını aldılar şehir hastanesine. Götürdü. Dolayısıyla binaları taşımadılar ama içini boşalttılar. Yani neticede yine e, o yılların e, deneyimi, birikimi olan oturmuş hastanelerin içlerini boşalttılar. Sırf şehir hastanelerine bu yüzde yetmiş doluluğu e, sağlayabilmek için sırf oralara hasta gelişimi sağlayabilmek için. Yani gerçekten e, hem günlük yaşma koşulları hem işte e, özgü hakları e, yaşam koşulları e, hem de bu şekilde böyle e, de zararına olabilecek, e, halkınla zararına olabilecek gelişmeler bu sağlıkta dönüşüm denilen e, ne yazık ki uygulamalarla çok kötü bir e, sona oluyor. Bir yandan da malpractice davaları şimdi gündemde. Ne malpractice davaları da tabii ki e, yine bu yani neoliberal politikaların sonucunda ortaya çıkan bir şey biliyorduk, duyuyorduk daha önceki yıllarda e, Amerika'da ya da Avrupa'daki ülkelerde bunların ne kadar can yaktığını. Ama bizim ülkemizde e, daha da can yapıcı oldu çünkü e, beş dakikada bir hasta bakarak hata yapmama şansımızın hiç olmaması nedeniyle Şimdi bol miktarda malpraktis davaları açılıyor. Ve öyle bir şey ki malpraktis davalarının e, sonucunda yani düşünün e, yoksulluk sınırının altında maaş alan bir hekime açılan malpraktis davaların milyon lira. insanların hayatları boyu kazanamayacağı büyük paralar talep ediliyor. Bunun için böyle hukukçular, avukatlar hastane çevrelerinde insanları işte yapabiliyor. E, yani bu davalar açmaya e, yönelik olarak e, cesaretlendiriyorlar ve e, çok insanın hayatı, e, yani bir, bir çok hikayelerimiz var. E, gerçekten inanamıyor insan bu kadar çok şey yapılabilir mi doktöre diye. Yani her yönden hekim e, çok kötü bir durumda, bütün çalışma e, enerjisi, bütün geleceğe yönelik umudu bitmiş durumda. E, ve e, tabi değersizleştirme sadece manevi anlamda değersizleştirme değil. Bunun için çabada şöyle başka bir çaba gösteriliyor. E, şu anda Türkiye'de 134 tane tıp fakültesi var. 134 tane. E, bu Almanya'da 43 tane. Bizde 134 tane. Düşünün Malatya'da ikinci tıp fakültesi açılıyor. Bunun amacı e, daha böyle hekimi, halka yer, şey için, hizmet için e, Sağlık iki hizmeti arttırmak, genişletmek için mi diye düşündüğünüz zaman bunun cevabı da hayır böyle bir sistemde bu şekilde hizmet verdiğimiz bir sistemde halka yararlı olma şansınız yok. Amaç ucuzlaştırmak, iş evet. gücü, <gülüyor> emeğini. Evet, ucuz Hocam peki atmak. son evet. üç dakikaya girdik. Ee, aslında çok fazla sorun var. Anlatanlık da e, bitirme imkanı da yok. E, Aynı. Peki biraz yarın e, ve sonraki gün e, gündeme gelecek olan eylemlikten bahsedecek. Yani bu kadar sorunla dair olarak e, Türk Sabipler Birliği'nin önerdiği bir takım eğlendikler var. E, bugün beyaz toplantı İstanbul'da Müşmeler, olacaktı. Evet. Evet, e, evet, biz pazar günü kayıt alıyoruz ama yarın yayınlanacak programımız. Yarın ve e, bir sonraki günde eylemlikler var. E, bunlardan da biraz söz etseniz. Görev yani görev diyoruz biz bunu çünkü yani görev olarak hakkımız yok işin aslında ama iş bırakma yavaşlatma şeklinde aciller çalışacak kesinlikle yani hastalara zarar verilmemek şeklinde kanser hastaları kadın doğum ve aciller çalışacak ama diğer yerlerde. E, hasta bakılmayacak. E, bu daha önce de birkaç kere yaptık biliyorsunuz Aralık'ta ve Şubat'ta yaptık. Evet. E, bu seferki kutu e, paylamına denk gelmesi daha anlam taşıyor. Ve şunu görüyoruz, bu defa çok olacak. Çünkü gerçekten en sonda da e, başkanlığın giderler, sivrisinler sözü çok tepki aldı. Biz daha önce işlere katılmayan, protestoalara katılmayan çok sayıda e, hastane ve hekim bu eyleme katılacağını açıkladı. Başarılı olacağını düşünüyoruz. Evet. Yani aslında bir yandan da çok değil. Ee, birkaç ay önce pandemi sürecinde e, tamamen onore edilen bir meslek grubu söz konusu iken e, aradan çok kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen gidersinler giderlerse gitsinlere kadar geldi mevzu. E, umarım dinleyicilerimiz de pandemi sürecini e, dikkate alıp e, o noktada ellerinden gelen e, desteği sunarlar. Anlayış, ki, anlayışı anlayışı ve desteği Anlayış. evet. Bekliyoruz <gülüyor> gerçekten. Evet, evet. E, bu arada e, 14 Maat Aslan'ın pazartesi e, tıp bayramı e, sizin de e, bütün doktorların nezdinde tıp Bayramımızı kutlamış olalım buradan e, Rukiye şey, Hoca. Olsun hocam. E, evet e, ve bize katıldığınız için e, çok teşekkür ediyoruz. Bugün İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Rukiye Eker Ömeroğlu ile birlikteydik. Rukiye Hoca bize hekimlerin Türkiye'de yaşadığı sorunların aslında bugünü değil dününü de paylaşmaya çalıştı ve tekrar teşekkür ediyoruz. Bir başka emeği gündemi programında görüşene kadar sağlıcakla kalın.